Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunçel. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programındayız. Bugün program yapıcılarından arkadaşımız Aynur Tunçel biraz rahatsız, sesi de çıkmıyor. Onun için e, öncelikle ona geçmiş olsun diyelim ve Bugünkü program konuğumuz Avukat Halip İnanıcı. Avukat Halip İnanıcı hukuk konusunda, avukatlık konusunda avukatların içinde en çok kafa yormuş, çalışmış, emek vermiş, yazı yazmış, kitap yazmış. Hukukun ve avukatlığın dışında kitapları olan bir arkadaşımız. Açık radyo izleyicilerinin ve dinleyicilerinin birçoğunun kendisini tanıdığını biliyoruz. Ve bugün e, güzel bir konu için kendisini davet ettik, kabul ettiler. Haluk Yunan'ınca hoş geldin. Hoş bulduk Bade. Evet. E, niçin böyle bir konuyu e, ele aldık? Çünkü... E, 15 Temmuz'dan hemen sonra Cumhuriyet Gazetesi avukatları, Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, habercileri tutuklandılar ve bunun dışında zaten birçok kişi tutuklandı, birçok haberci yazar tutuklandı, muhalif insan tutuklandı. Biz burada e, e, İstanbul Adliyesinin Çağlayan'daki ana binasında ve binanın içindeki temseykenin önünde her perşembe bir adalet nöbeti başlattık. Bu hukuksuzluklara, yargıdaki bu sıkıntıya e, ses olmak için, bu konuda toplumda bir farkındalık yaratmak için bütün hukuksuzluklarla ilgili bu önünde başlayan e, adalet nöbetinden sonra Türkiye'de ana muhalefet partisi lideri e, Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a uzun bir adalet yürüyüşü başlattı. Arkasından da e, takip ettikleri davalar için, temsil ettikleri müvekkilleri için hem ülkenin e, Anayasa'da, ceza kanunlarında, avukatlık kanununda düzenciler olmasına rağmen hem de uluslararası belgelerde, Birleşmiş Milletler belgelerinde, söz gelimi, Havana e, Sözleşmesi'nin 18. maddesinde avukatların takip ettikleri dava yetkileriyle özdeşleştirilmemeleri için güvenceler getirmesi gereken devlet sorumluluklarına karşın e, bu kişilerle ilgili e, tutuklama kararları verildi. Dava açıldı. Beş günlük sorgudan sonra bu avukat arkadaşlar e, tahliye edildiler. Ertesi gün, cumartesi günü tahliye kararı veren hakimler yine aynı imzayla veya elektronik imzalarını başkaları kullanarak e, tutuklama kararı çıkardılar ve sonrasında da e, adil yargılama ilkelerine tamamıyla aykırı bir <gülüyor> hüküm kuruldu. Şimdi dosya yargıtayda ve buradaki adaletsizliğe dikkat çekmek için e, bu avukat arkadaşlardan bir kısmı önce bu e, Aşık grevine arkasından da ölüm orucuna başladılar. Ve bütün bunların amacı adaletsizliklere, hukuksuzluklara dikkat çekmek içindi. <gülüyor> Biz de şimdi TEMS heykeninin önünde başlayan bu adalet nöbeti süreci nedeniyle işte bu TEMS'in adaletin, adalet e, tanrıçalarının ee, geçmişiyle ilgili e, çok güzel ve e, e, hoş bir e, hazırlık yapan Haluk İnanıcı ile bu konuyu konuşmak istedik ve Haluk İnanıcı'nın bu ayrıntılı yazısı aslında hukuk politik e, denilen e, sayfada e, sanıyorum Ocak ayında yayınlandı orada izleyicilerimiz bulabilirler. Ve Haluk Günalıcı aslında Tesiye dosun Tanrıların doğuşu kitabına atıp yaparak e, başlattığı yazısında önce Titanların olduğunu ve Titanla birlikte temsin olduğunu söylüyor ve bundan sonra da temsi ve temsiden sonrakileri açıklamaya çalışıyor. Ben de hep e, şeyi anlatırım. Yani e, yine mitoslar, efsaneler, öyküler olduğu için. Ee, tanrıların tanrısı denizler ve e, gökler tanrısı Uranus, Uranus'un oğlu e, Kranus, e, Kronos babasını öldürür ve e, babasını öldürürken Uranus, e, Uranus da ona der ki eğer sen beni öldürürsen senin çocukların da seni öldüreceklerdir. Ee, ve bir süre sonra Kranos'un e, Tanrı Rea'dan sekiz tane çocuğu olur ve bu çocukları yavaş yavaş e, evet ben de babamın söylediği gibi onlar tarafından öldürüleceğim diyerekten e, öldürmeye başlar. Ve e, Tanrı Rea da e, en azından oğlum e, Zeus kurtulsun diye onu Girit'e yollar, 18 yaşını doğdurduktan sonra da Girit'ten onu geri çağırır ve o da babası Kronos'u öldürerek artık tanrılar tanrısı olduğunu ilan eder. Şimdi inanıcı Tanrı Zeus'un yanında e, temsil olduğunu ve Tems'le Tems Zeus'un evlenmesinden sonra Horalar denilen tanrıçaların doğduğunu, bunların içinde de en önemlisinin hak ve adaleti temsil eden dike olduğunu, yine e, Eynabinya denilen en iyi yasalar yapan tanrıların olduğunu, düzenin devamı için yine e, başka tanrıçaların olduğunu, insanları mutlu ve mutsuz eden tanrıçaların doğduğunu söyler ve daha sonra da yazgı kader tanrıçaları denilen moraların olduğunu e, anlatır Haluk inanıcı. şimdi bunları bize anlatacak ama asıl önemlisi bu tanrıçaların e, kökeniyle ilgili e, Sümerler, Mısırlar ve Hittitlerle ilgili süreçleri ve oradaki tanrıları bunların bağlantılarını aslında tanrılar arasındaki ilişkilerin, ülkeler arasındaki ilişkilerin, iktidarların bağlantısını anlatır ve sonra söyleyecek Haluk ama ben başta bunu söyleyeyim. Aslında tanrıların tanrısı Zeus'un yanında oturan e, e, adalet tanrısı Temis'in e, adalet konusunda her şeyi söylediğini e, ve tüm yetkilerin ona ait olduğunu Zeus'un buna karışamayacağını ifade eder bu yazısında. Fakat şöyle bir soru sorar. Acaba Tanrıların Tanrısı Zeus buna rağmen son sözü söyler mi? Evet Haluk'cum ben biraz uzun bir giriş yaptım. Şimdi Tems Dike ve sonra Tems'in elindeki Terazi, terazi kim buldu? Terazi önce Mısırlı Tanrı Maat neyi taktı? Terazi'nin bir ucunda ne vardı? Diğer ucunda ne vardı? Bunları bir de senden dinleyelim. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi e, bu anlattığın mitoloji çerçevesini e, e, biraz daha genelleştirelim, öncesine gidelim. E, aslında e, mitoloji dediğimiz düşünme sistematiği e, iki ihtiyaca cevap veriyor e, eski çağ insanlarının ihtiyacına cevap veriyor. Birisi, mevcut düzenin sürdürülmesi. E, yönetim şekline göre yöneticilerin o düzeni ya da o toplulukların düzeni ni anlamlandırıyor. İkincisi, e, hayata bakan o dönem yaşayan insanın kendisini yaşadığı dünyayı anlamasını sağlıyor. Yani düzeni sürdürme ve anlama gibi iki misyonu var mitolojinin. Tam bir soyutlama diyemiyoruz mitolojiye. Felsefe gibi, din gibi. Ama dini düşünceden beslenen yine de bir soyutlama özelliği var. Ee, hikayelere dayanır. Ee, e, saftır, naiftir Hayalci bir bilgi düzeni kurar. O bilgilerin doğru olup olmamasıyla ilgilenmez mitoloji. Amacını sağlaması yeterlidir. Her şey doğa üstüne bağlanır. Dinsel bir yapısı, formu vardır. Dolayısıyla mitoloji öncelikle ee, mutlak iktidarların kendi düzenini sürdürmesine e, aracı olmuş bir düşünce sistematiğidir. Ee, din ve felsefe daha sonra kademeli olarak mitolojiden e, ayrılarak üst e, bir soyutlama formuna kavuşur. Kavuşur. Biz mitolojide bir e, e, Tanrı ve Tanrıçalar ilişkisine baktığımızda çok farklı olgularla karşılaşırız. Öncelikle işte bir ana tanrıça figürü çıkar karşımıza. Sonra erkek tanrılar vardır. Zamanla erkek tanrıların bazıları sivilerek ana tanrıçanın eşi, çocuğu olur derken onun üstüne çıkarak ona hükmeden hale gelir. Bu neolitik toplumların gelişme sürecinde yaşayan toplulukların avcı, göçebe, çiftçilikle uğraşma aşamasına geçmesi, yerleşik geçmesi süreçleriyle bağlantılı olarak farklılıklar gösterir. Biz ilk ana tanrıça figürünü görüyoruz. Anadolu'da e, görüyoruz M.Ö. 6 bin yıllarda işte şişman e, e, memeleri sarkmış bir ana tanrıça e, küçük e, idörlerdir bunlar. E, Ankara Arkeoloji Müzesi'nde görülebilir bunlar. E, 8 bin yaşında bu e, figürler, idörler. E, en son e, Göbekli Tepe bulgularıyla… Alucu'nun kibele mi? Kibele öncesi. Kibele Frigya döneminde, Kubaba Kibele daha ileriki yıllarda, milattan önce altı bin ana tanrıça de bahsettiğim idol. Frigya dediğimiz zaman bu tarafa geliyoruz. Hiti, bin beş yüzler, binler, iki binler. Çok yakın dönem. Yani bu altı bin yıllık ana tanrıça idolüne karşı. En son Göbekli Tepe bulgularında da bir ana tanrıça figürü görmüyoruz. Bu tabi e, dünya tarihini değiştirecek e, bulgular e, çıktı yine ülkemizde. E, fakat bir ana tanrıça figürü olmamakla birlikte, idolü olmamakla, resmi simgesi olmamakla birlikte e, e, Göbekli Tepe adından da <gülüyor> Müllen e, bir e, toprak ananın göbeği olarak şekillenmiş Bugünkü açıklamalara göre. E, dolayısıyla bir toprak ana figürü figürü var. E, ana tanrıça öncesinde. E, daha sonra e, bu ana tanrıça e, e, ya dönüşme süreci geçirdiğini anlıyoruz. E, i̇şte bu... E, e, Bahsettiğim 6 bin yaşındaki küçük ana tanrıça idolleriyle bunu görüyoruz. Daha sonra da zaten işte milattan önce 4 binlere, 3 binlere geldiğimizde, Sümer'de, Mısır'da, Anadolu'da, Minos'ta bir ana tanrıça figürü görüyoruz. Ayman bu ana tanrıça daha sonradan ki ismiyle. Kibele ve sonuçta şu andaki e, Kabe'deki kıbleyle e, ile ile e, alakası olabilir mi diye düşünüyorum ama konumuz e, şimdi adalet tanrıçaları ben de aslında <gülüyor> öyle kapandan birden böyle bir soru geçti. Evet var tabii bir tür bağlantılar daha da e, derin bağlantılar var aslında ama bu konumuzun dışında. Mesela arkeoloji mühendisliğini gezerken bir parantez olarak söyleyeyim. Hurri ve şerri tanrılarıyla e, karşılaştım. Küçük idoller halinde. E, Ankara'da, müzede. E, hayır ve şer tanrısı. Yani hayır, hayır ve şer kelimelerinin kökenini bize gösteren e, idoller bunlar. Evet, burada parantezi kapayalım. Tabii ki ilişkiler var. Biz e, yine e, ana tanrıça konusuna gelirsek ee, Sümer öncesinde İnanla, Minguruşa Mısır öncesinde Hator, İsis Hitit öncesinde Vuruşama gibi isimlerle anılıyor ana tanrıçalar ama yavaş yavaş e, e, muhtemelen iş bölümünün gelişmesi e, erkek egemen toplumlar haline dönüşme sürecine bağlı olarak Biraz sonra söyleyeceğim savaşlara da bağlı olarak erkek tanrılar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte Sümer'de e, Enki, Engil e, e, ve onun gibi e, işte Mısır'da e, Osiris, e, e, Teşup bu tarafta e, Anadolu'da e, Zeus bu tanrılara göre çocuk bir tanrı, genç bir tanrı. E, erkek tanrılar yavaş yavaş bu ana tanrıçaların eşleri, çocukları olarak ortaya çıkmaya başlıyor ve artık erkek egemen bir yapıya doğru gelişiyoruz. Tabii burada ilginç bir olay var, tam bir kural olmamakla birlikte çünkü farklılıklar var. Neden farklılıklar var? Ee, bu uygarlıklar arasındaki ilişkiler, sen bahsettiğin ticaret, savaş var. Ee, e, ticaret, tanrıların uysal olarak senkronizasyon, senkronizasyonunu, uyumunu sağlıyor. Ama savaş, şiddetle bir e, toplumun, diğer toplumun üstüne egemenlik kurmasıyla onun tanrılarının onun üstüne çıkmasını, e, çıkmasını sağlıyor. Dolayısıyla... Ee, bu tanrılar arasındaki farklılıkları böyle de böyle e, nedenleri de var. Ee, yani savaşta galip gelen kavimlerin tanrıları diğer tanrılara üstün geliyor mu demek istiyorsunuz? Yani e, tabii, mesela hem, Zeus, hem de Hesiodos'un anlatımından böyle bir e, tarihsel e, mitolojik süreci mi görüyoruz? Bu sadece şeyde değil. Yani Yunan, Mısır'da da öyle. Önce şehir devletleri var. Her şehrin kendi tanrısı var. Sonra birlikte bir krallık haline gelmeye başlandığı zaman o zaman işte başkente göre ya da hakim planın şehrine göre o tanrı diğer tanrılar üstüne çıkıyor. Örneğin, e, Ra kültürü Mısır'da Heliopolis şehrinde gelişiyor. Ptah kültü Memphis'te. Osiris, e, Bussiris şehrinde gelişiyor. Bu tanrılar daha sonra bir tanrılar pantolonunda senkronize olup kiyarşik düzene giriyorlar. E, kurulan krallığın biçimine göre. Sonra savaşlar olursa da e, o savaşan e, galip gelen diğer e, ülke üzerinde bu tanrıları egemenliğini e, kurmuş oluyor. Zeus yani, bunların yanında çocuk dedim. Ee, egemen olan e, kavim, onun devleti, onun tanrısı ve biraz sonra belki konuşacağımız, onun tanrıları içinde adalet tanrısı ve adalet tanrısının işlevleri ve nitelikleri arasında ciddi bir bağlantı var. Aynen. Bir kere söyledik, tanrının... E, yani mitolojinin bir düzen e, görevi var, misyonu var. Burada yer alan tanrıların dönecekleri bir düzen misyonu var. O düzeni sağlama misyonu var. Ona tapınma, monarka tapınma, krala tapınma aynı zamanda o düzenin sürdürülmesi demek. O ritüeller, e, törenler, bu dünya, öteki dünyada yaşama hakkının verilmesi hep itaatle, e, iktidara itaatle ortaya çıkan e, e, mekanizmalar, toplumsal yapılar. Yani sizin, Zeu, sizin yazıda da belirttiğiniz gibi Zeus ve Thames'in evlenmesinden doğan tanrılardan bir kısmı olan Moiro'lar zaten devamını sağlamak amacıyla hak ve adaleti tesis görevini ifa ediyorlardı diyorsunuz. Horalar. Moyralar, kader tanrıçaları. Horalar, e, o da üç tanrıça. Aslında o kader tanrıçaların da adalet tanrıçaları ilişkisi var ama onlara girmeyelim şimdi. E, şimdi bu Düzeni Yunan sağlayan mitolojisine yavaş yavaş yaklaşık. Efendim? Düzeni sağlayan e, horalardan dike mi? Önemiya. Önemiya, düzen tanrısı. Dike, adalet tanrısı. Irene, barış tanrısı. Evet. Ee, şimdi e, Zeus bir kuzey tanrısı aslında. E, Baltık denizinden Hazar'a kadar yaşayan, Hint Avrupa e, dili konuşan e, bir e, kabimin e, tanrısı muhtemelen. Çünkü onlar e, Kafkaslar üzerinden, e, işte e, e, Balkanlar üzerinden güneye, Yunanistan'a girerek eğer Önce Minos'u yıkarlar, 17. milat önce 17. yüzyıl, 14. yüzyıl arasında. Zeus zaten bu tarihten sonra belirmeye başlar. Özellikle Miken dönemi dediğimiz 1450'de Minos'un yıkılmasından sonra kurulan dönemlerde ortaya çıkmaya başlar. Dolayısıyla o Zeus'un aslında gelip o tanrılar panteonunda en üste oturması, bir savaşa bağlı ve savaşın galibi olan akaların tanrısı e, tanrısı dolayısıyla biraz evvel senin söylediğin savaşan e, toplumun e, yenilen toplum üzerindeki hücumurlanlığı ve onun temsilcisi Zeus. E, bunun evet. gibi e, akalar gelmeden önce bu Miken uygarlığı kurulmadan önce e, Yunan e, yarımadasında e, tabii ki başka tanrılar vardı. Ee, burada daha önce Miken ve öncesinde Mısır kolonileri vardı bu Mora Yarımadası'nda. Örneğin şehri var e, Mora'da. E, Mısır'da da şehri var. İsim benzerliği bile olsa. Yani Birbirini benziyor bunların, Bu da ticaret ilişkisi ilişkisinden kaynaklanan bir şey. Tabii hatta Temiz e, adının e, Mısır'dan geldiğine ilişkin etimolojik çalışmalar bile var. Hatta Sameros zaten açıkça yazmış bütün tanrıları Mısır'dan aldık diye. Dolayısıyla yukarıdan gelen, işgal eden akalar Yunanistan'ı, burada yer alan işte Anadolu'dan gelen tanrılar, Mısır'dan gelen tanrılar, Minos tanrıları üzerinde yeni bir düzen kuruyorlar. Bizim Olimpos, Tanrılar Panteonu'ndaki düzen bu savaşlar sonucunda ortaya çıkıyor. Ve birdenbire, yani birdenbire değil, Zeus'un yanında Temis'i görüyoruz. Temus, Temis bir e, Titan, yani e, e, Zeus'un babası düzeyinde, babalı, babasının kardeşliği düzeyinde olabilecek bir tanrı. Zeus'un hükümranlığına altına girmesinden anlıyorum ki, e, daha önce burada Temis var yenilince o büyük tanrı Zeus'un yanında hizaya geliyor, yer alıyor. Dolayısıyla Temis'in temsil ettiği adalet e, simgesi ya da adalet düşüncesi aslında Zeus'un emrine girmiş oluyor. Evet, e, Olimpos'ta örneğin Temis divanı açmadan Tanrılar Divanı hiçbir toplantı başlamıyor. Kayıtları tutuyor. E, işte evrensel kuralları temsil ediyor temiz. Ee, ama bu Zeus'a bağlı olduğu gerçeğini de ortadan kaldırmıyor. Yani bir anlamda adalet o tanrılar düzenini e, sağlayan, süresini sağlayan bir e, fonksiyon üstlenmiş oluyor. Dikenin ortaya çıkışı hayır, daha hayır. sonra zaten Halukcuğum Buradaki bu tespitin ve bu mitolojik tespitini biraz, ben biraz şeye benzetiyorum. Hani bizim mahkemelerin arkasında e, adalet mülkün temelidir diyor ya. Yani orada aslında adalet mülkün temelidir derken mülk Osmanlı'da memaliki Osmaniye. Yani Osmanlı toprakları ve sınırları ve e, bu topraklar ancak Adalet olursa koruyabilirsiniz, adalet düzeni getirirse bunları koruyabilirsiniz anlamına e, mahkemelerde, yargıçların, mahkeme yetinin arkasına konulmuş bir şey. Yani bunu hatırlatmak için adalet olmazsa, adalet düzenini kurmazsanız, topraklarınızı koruyamazsanız burada da mitolojide de düzeni koruyamazsınız anlamında. Gibi geldi. Evet, orada bu düzenin koruma misyonu, gibi. son bölümde değineceğiz buna yani mitoloji e, bir hoşluk olsun diye e, bakmıyoruz. Kendimizi anlamak, tarihi anlamak, bunu anlamak için de bakıyoruz. E, e, nasıl e, temiz, geçmişte düzeni sağlama misyonuyla e, görevliyse bugün de hukuk aynı şeyle görevli. E, Geçmişte evrensel hukuk kuralları dediğimiz, onu temsil eden Tanrı Şah var idiyse, nasıl, o var idiyse, yani o koruyor idiyse evrensel kuralları. Bugün de evrensel hukuk kuralları dediğimiz insan hakları bloğu diye bir blok var. Bu da bir ihtiyaçtan doğuyor. Önceki nasıl bir ihtiyaçtan doğmuşsa bu da bir ihtiyaçtan doğuyor. Dolayısıyla mitoloji kenarda duran bizim hayatımızın dışında garip tanrı isimleri tanrıça şey isimlerinden oluşan bir şey değil bize nasıl o dönem toplumu anlamayı sağlıyorsa bugüne ince düşürdüğümüzde bugünlere de ışık tutacak bilgiler var bu yani, dike de yani, söyleyince bu biraz daha yani, yani mitoloji sadece e, masallar öyküler e, ve eser olarak ifade edilen mitoslar değil, yaşanmışlıkları biraz değiştirerek, biraz farklı olarak e, anlatılan, maddi temelleri olan bir e, bilgiler e, e, toplu olarak da görmeniz gerekir demek istiyorsunuz. E, tabii e, düşünce e, o toplum ilişkilerin içinden e, doğuyor. Hangi düşünce biçimi olursa olsun. E, biraz evvel söyledik nasıl Savaşlarda Galip gelene göre tanrılar vaziyet ediyor, senkronize oluyor, e, hiyerşik bir sistem kuruluyorsa galibe göre. E, e, bu düşünce değişimlerinin, mitolojik e, anlam kaymalarının toplumsal yapıya bağlı olduğunu gösteriyor bize. E, işte ticaret gelişiyor, e, e, şarap ve yağ ticareti e, Akdeniz ee, egemenliğinde, Kalesopratisinde e, en önemli e, iracatma, zengini kaynağı oluyor. Birdenbire Dionizos e, tanrısı ön plana çıkıyor. Demeter e, ön plana çıkıyor, tarım tanrısı. Do, dolayısıyla bu tanrıların hareketliliği, yer değiştirmeleri bize bir tarihi anlatıyor aslında. Haluk'un ee, Tam burada. Yani bu, bu savaşlar toplumlar arası ilişki, ticaret e, dengelik bunların dinler ve hatta sonunda düşünce sistemleri, demokrasiyle bağlantısı açısından e, Girit'teki e, işte e, şeyle e, e, devletle daha sonra bunu Girit'in Yunanistan'daki Sparta ve Atina ile bağlantıları konusunu da tam burada, belki sonra alakçı zaman tam burada kısaca bir değinebilir mi? Şimdi e, girip tabii e, Minos uygarlığı e, e, Anadolu, Mısır uygarlıkları gibi çok önemli bir uygarlık ve yüzlerce yıl Akdeniz e, e, talasokrasi deneyimiz, deniz egemenliğini deniz ticaretini dolayısıyla zenginliği e, dolayısıyla Uygarlığı, kültürü temsil eden bir e, medeniyet e, Minos. E, aristokratik bir toplum aslında bir yerşi var ama zenginlik sebebiyle e, e, farklılaşmanın e, e, çok düşük olduğu, yani orta sınıfa e, üretici sınıfa da kaynak aktarıldığı için bu zenginlik aktarıldığı için görece eşitliklerin olduğu bir toplum hatta başlangıçta kendilerini korumak için surları bile olmayan daha sonra surları yapılan bir medeniyet e, e, bu medeniyette örneğin kadının statüsünün e, yüksek olduğunu, eşit olduğunu görüyoruz e, ve bakıyoruz ana tanrıça e, kültü var Minos e, boğa başlı Minos tanrısı e, daha sonra belirir biraz evvel bahsettiğim o, o gelişmelere benzer bir gelişmeyle ve sonra en büyük tanrı olur Minos. krallarda Minos diye anılır. Ee, Minos zenginliği e, e, biraz evvel söylediğim kuzeyden gelen Akalar tarafından yıkılır. Ee, evet, bir de burada bir işaret Diyorsunuz ki bu Minos uygarlığı... E, ticaret nedeniyle zenginleşme ama bu zenginleşmenin orta tabakalarla paylaşılması sonucunda nispeten eşitlikçi ilişkilerin hakim olduğu bir toplum. Ama biliyorsunuz ki kadınların başı açık olarak toplumsal yaşantıya katıldığı bronz tuç kullanılan ileri bir uygarlık diye bir tespit yapıyorsunuz orada. Evet bu tabi aristokratik kadınlarda diğer yaşantılar konusunda henüz yeteri kadar bilgi yok Minos'la ilgili. Yani alt sınıf kadınları konusunda. Ama geniş bir aristokrasi ve orta sınıf kadınlarının sosyal yaşantıya katıldığını, görev aldığını işte Minos şeylerinden görebiliyoruz. Vazolarındaki işte resimlerden vesaireden ee, oralardan e, algılayabiliyoruz, bu şekilde ifade ediliyor. Ee, kadın, dolayısıyla eşitsizliğin artması, erkek egemen hale gelmesiyle toplumların bu süreç içerisinde kadınlar sürekli statü kaybederek, e, e, hatta o bizim e, işte demokrasinin beşiği dediğimiz Atina'da sokağa çıkamaz hale geliyor. Kadınlar sadece şenliklerde sokağa çıkabiliyor. Sosyal hayatta herhangi bir görev almaları söz konusu değil. Hatta bu son yani bağ bozma törenlerinde ancak diyoruz. Evet, panatin şenlikleri yani olsun diğer yaklaşık yani yüz gün üzerinde şenlik günü var. Onlarca şenlik var. Bu şenliklerde kadınlar dışarı çıkabiliyor. Hatta erginleşme törenleri dediğimiz. İşte Ortaeus kültü olsun, Elüsüs kültleri olsun, o, o törenlerde Atina'dan Elüsü'ne kadar yürüyerek e, e, her türlü taşkınlığı yapma, e, e, e, serbest hayatın tadını çıkarma gibi haklara sadece bu şölenlerde e, sahip olabiliyorlar. Onun için de kapalı e, Atinalı kadın. Kadınlar. Kadınlar. O de, kadınlar, evet. O demokrasinin yani Atina demokrasisinin en ee, en böyle zinde olduğu dönemlerde dahi. Evet. Tekrar e, gelirsek e, tenisten sonra bir ikinci adalet tanrısı görüyoruz. Dike. Şimdi bu iki tanrıça birbirine Burada karıştırılır. Oralardan. Ee, oralardan. Dike oralardan. Ee, evet. E, üç tane oradan e, en bilineni, bizim en fazla bildiğimiz. Yani dike temiz Olimpos'ta yaşar, tanrılar arasında ama dike insanlar arasında yaşar yani pratik adaleti temsil eder. Böylece bizim mitolojiden alabileceğimiz hukuk anlamında ilk e, e, fotoğraf e, e, ortaya çıkıyor. Daha önce de örnekleri var bunun ama şimdi burada Yunan e, mitolojisinde e, ifade edelim. Temiz evrensel kuralları temsil ediyor, ilahi adalet düzenini. Dike ise pratik adaleti temsil ediyor. Ee, yine bir zenginlik olsun diye Aristo Platon'a bağlayalım. Her Yunan konusu bu iki büyük filozofa bağlanır. Ee, Platon aslında e, e, evrensel adalet ilkesi ya da ideaları dediğimiz ee, onları sistematize eder. Ee, Evvelse adalet ilkesi de o e, iddialar arasında yer alır. Ee, Aristo ise adaletin adaletsizlik kavramıyla birlikte incelenmesini yani incelenmesi gerektiğini söyleyen ilk düşünürdür, ilk filozoftur. Ve e, bize e, politika ile bağlantısını kurar e, adaletin. Dolayısıyla e, Dike bir anlamda e, Aristo'ya tekabül eder onun düşüncesine hem de Platon'a tekabül eder. E, bu ilk fotoğrafta göreceğimiz bugün de aslında aynısı bugün için yaşadığımız dünyada da aynısı e, insanlık bir insan e, ideali e, kuralları e, işte biz ona insan e, hak ve özgürlükleri diyoruz. E, onları sistematize etme, katalog haline getirme mücadelesi veriyor. Bir yandan da kendi lokal, yerel e, e, hayatında, yaşamında e, e, adaleti e, tesis etmeye çalışıyorlar ya da onun peşindeler. E, e, dolayısıyla bu fotoğraf e, Antik Yunan'da gördüğümüz fotoğraf Bugün için de geçerli. Haluk, isterseniz bir müzik arası verelim. Ondan sonra bu antik Yunan'da bugün arasında kurduğunuz bağlantıyı, temsin elindeki terazinin nasıl, e, nereden geldiğini, bu terazide nelerin tartıldığını müzik arasından sonra konuşalım. Bunun işte sizin de yazınızda söylediğiniz gibi Sümer. Mısır ve Hititlerle ilgili adalet tanrıçaları ve tanrılarıyla e, öyküsünü ikinci bölümde dinleyelim. Olur mu? Hayal hay, memniyetle. 94.9 açık radyoda e, bugün yine e, e, hukuk güvenliği programını e, sürdürüyoruz ve bugünkü programımızda e, Avukat Halit inanıcıyla tüm e, mitolojideki e, adalet tanrıçalarını tanrılarını temsi ve e, adalet tanrısıyla e, iktidar, devlet siyaset, düşünce arasındaki ilişkileri konuşuyoruz evet. ve e, temelkeliyle e, başlayan adalet nöbeti ve adalet yürüyüşü ve bugünkü e, adalet çığlığı atan ve bu nedenle bu adalet şıklılığımız e, herkese ulaşsın diyen e, tutuklu, hükümlü avukat arkadaşların öl borçları beniyle de e, Temsi ve Temsi terazisini e, eski Yunanı, Mısırı, Sümerleri ve Hittiklerin adalet tanrılarını konuşmaya devam ediyoruz Haluk'la. Evet Haluk'un Temsi'nin ee, ve Dike'nin e, etki Yunan'daki yerini anlattık ve bunların e, bağlantılarını konuşmaya lütfen devam edelim. Şimdi bir fotoğrafı çektik. Ee, yani birinci fotoğraf e, evrensel adalet ve e, pratik adalet, gündelik adalet, yerel adalet kavramlarının mitolojiden beri devam ettiğini, bugüne geldiğini söyledik. Birinci ya da tespit ettik fotoğrafla. Şimdi ikinci fotoğrafı e, mitolojiden gördüğümüz, e, e, onu ifade etmeye çalışayım. Dike, e, horalar dediğimiz üç e, tanrıçadan tanrı bir tanesi. En çok bilineni. Ama iki tane daha hora var. Birisi düzeni temsil eden. Ben tabii bunu bir iki kelime daha ilave edeyim bugüne geldiğinde. Hakça, adil, eşitlikçi bir düzeni temsil eden Önömya, bir de barışı temsil eden İrena, İrene, İrene e, Tanrıçası. Şimdi bu neyi gösteriyor? Yani bu fotoğrafa baktığımda ben e, Dike'nin sağladığı gündelik pratik hukuki adaletin, tek başına adaleti tesis etmede yeterli olmadığını ve diğer iki Tanrı ile birlikte anıldığını görüyorum. Yani biz bugün özellikle hukukçularda böyle bir yanılsama vardır. Hukuki adalet tesis edilince sanki toplumsal adalet gerçekleşecekmiş gibi bir yanılsama vardır. Halbuki hukuki adalet 2000-3000 yıldan öncelere dayanan 4000 yıl, 5000 yıl öncelere giden mitolojiye göre mitolojik anlam dünyasında barış ve düzenle birlikte oluyor. Yani barış ve düzenli en olmadığı en yerde bir hukuki adaletin. En iyi Efendim? Ve de en iyi yasalarla birlikte. Evet. Ee, şimdi e, bu e, fotoğrafı da bir yere koyalım. E, buradan hemen günümüze gelirsek adalet saraylarında e, sadece temiz ya da dikeykenin e, e, konulması ve sanki e, o, o, onun elindeki terazisiyle mevcut toplumsal düzen ne olursa olsun bir adalet sağlanacağı e, fikrinin bir yanıtsama olduğunu ifade e, edelim öncelikle. E, bundan sonra e, yine görmemiz gerekli bir fotoğraf. Bu temisin eline genelde terazi kılıç, kılıç e, verilir ve bir de göz bağı <gülüyor> bağlanır gözüne. Şimdi ben ilk böyle e, şey yapmadan önce e, yani böyle. Böyle bakıp herhangi bir şey okumadan önce bu konuda ya Tanrıça'nın gözüne niye göz bağlanır diye düşünmüşümdür yani ilk böyle göz bu. Tanrıça, yani Tanrıça kendisinin adil olmayacağına inandığı için bir göz bağı bağlıyor. Aslında bunun son, sonradan yapıldığı izlenimi uyandı bende yaptığı araştırmalarda. Çünkü hani bütün kaynakları tüketmiş değilim ama örneğin Minos vazolarında, Miken vazolarında yüzü bağlı bir tanrıça figürü yok. Böyle bir heykel görmüyoruz. İşte Atina Arkeoloji temiz heykeli var. Bildiğimiz bir anfendi yani. <gülüyor> Elinde ne kılıç var, ne terazi var, ne göz bağı var. Ee, doğrusu o göz bağı bana hep şey gelmiştir ee, sonra da uydurulmuş bir şey gibi geldi gibi gelmiştir ee, aslında bugün modern hukukasından baktığımızda göz bağımız zaten olmaması gerekir en azından bugün koyduğumuz temiz heykelindeki göz bağını çıkarmamız gerekir çünkü biz cezaların şahsileştirilmesi ilkesini e, ifade ederiz e, bu ne demektir bir yargıç, yargıladığı kişiyi görecek, sorgulayacak, yüz yüze temas edecek, söylediğinin ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu, yalan olduğunu gerçeği örtmeye çalıştığını ya da gerçeğin söylediğini onun yüzüne bakarak ifadesiyle e, yani vicdanen ona kanaat getirecek. O yüzden göz bağı bugünkü heykellere yakışmıyor. Acilen çıkarılması gerekiyor göz bağı'nın. <gülüyor> Zaten de dediğim gibi mitolojide göz bağı yok. Terazi, evet, terazi e, ilk teraziyi e, e, Mısır e, mezar odalarındaki işte figürlerde e, görüyoruz. Burada e, Temis'in adını aldığı söylenen Mısır Tanrıçası Maat'ı görüyoruz. Terazi kimsenin elinde değil, büyük bir terazi. E, işte, e, Osiris oturuyor. E, öteki dünya aralığında Araf'ta katip görevi yapan Anubis, çakal başlı. O getiriyor işte ölen kişiyi ve yüreği bir terazinin kefesine maatın tavus kuşu da diğer kefesine konuyor. Günahları tüy, tavus kuşu tüyünden ağır mı gelecek, hafif mi gelecek diye. Tabii bu ritüelin aslında e, kiralına itaat dediğimiz düzenin sürmesi anlamında e, bir fonksiyonu olduğunu bu buralarda okunacak duaların e, e, ölünün e, gömülmesi ritüelinde de okunacak duaların hepsinin önceden titizlikle ayrıntılı belirlendiğini görüyoruz. Evet bir terazi var. Daha sonra bir Roma parasında da bir terazi görüyoruz. Alupcu Özür dilerim. Ben bir daha soru sormayacağım. Bir daha araya girmeyeceğim. Ama, yalnız diyorsunuz ki o zaman ki bizim piramun deyince despot, zalim, diktatör zulmeden bir yönetici geliyor aklımızda ama siz, e, bu yazı başarılıydı. E, Piramunlar ülkeyi matın evrensel adalet ilkelerine göre yani maat adalet tanrıçasının evrensel adalet ilkelerine göre yönetirlerdi ülkelerini diyorsunuz. Demek ki piravunlar sonradan bu ülkeden vazgeçtiği için piravunlar olarak kötü anılmaya başladılar ve ülkeyi önce iyi yönetenler kötü yönetmeye başlarlarsa ben buradan anlıyorum ki adalet içinde yönetmekten vazgeçmişler. Böyle, böyle anlıyorum. Vallahi. bu e böyle şeylerle nasıl bakılır nasıl yorumlanır tam kestiremiyorum ama her dönemi kendi kuralları içerisinde orada firavun var başka ülkelerde işte Asur'da krallar var Hititte krallar var iyi krallar var tarihte adil olmaya çalışmış anladığı kadarıyla yapabildiği kadarıyla kötü krallar var tüm firavunları bilmiyorum içlerinde iyileri de vardır muhtemelen yani iyileri derken e, kölelere özgürlük verip e, eşitlik sağlayan bir kıramı tabii ki olamaz. Ama e, zenginliği paylaşma anlamında adaletli, nispeten adaletli olma anlamında belki yığınçiler olabilir. Evet. Son şeylerimize, dakikalarımızda geldiğimiz için bir toparlayayım konuyu. Yani bir üç, dört, göz yok. Bir şey evet. evet e, göz eski e, mitolojide görmedim. Yok öyle... E, böyle bir şey. Belki de hani varsa ne zaman ortaya çıktı buna ilişkin bir kayda da rastlayamadım. Ama bana kılıç ve gözbağı bağı ortaçağ ürünü gibi geliyor. Zaten girdiğiniz bütün görseller internet araştırma yaparsanız hep ortaçağ görselleri çıkıyor karşınıza. istediğinizde benim resmini koyduğum yazıma sade bir kadın heykeli çıkıyor. Dolayısıyla bu kılıç e, mevzunu e, sorudan ilave edilmiş. İşte adaletin kılıç gibi keskin, adil olması ya da e, kurala uymayanın kılıçla e, e, kılıca maruz kalması gibi anlamlar taşıması ortaçağ e, bence ürünü. Hasılı e, toparlarsak <gülüyor> bu mitolojiye bakışımızı bir takım fotoğraflar çekmeye çalışır. Bugünkü adaletsizliklere de e, Işık tutabilecek e, şeyler, e, fotoğraflar aslında. E, birisi evrensel adalet, pratik adalet e, ayrımı olmuş her zaman. Evrensel kurallar, gündelik kurallar, gündelik adalet ayrımları olmuş. E, hukuki adalet mitolojide hiçbir zaman yeterli görülmemiş. Her zaman düzen ve barışla birlikte e, anılmış onun için hemen talebimdir adliyelerdeki temiz heykelinin yanına e, e, irene ve önemli heykellerinde konması gerekiyor ki o adalet gerçek toplumsal adalet olsun e, e, bir diğer konu mitolojiye baktığımızda onu toplumsal e, yapılar üzerinde anlamaya çalıştığımızda ki ne Yunan felsefesi ne Yunan mitolojisi e, o dönemde olan Ata ve Dor savaşları, sonra bunların senkronize olması, Helen uygarlarının doğması gibi maddi uygal, yani maddi yapılar incelenmeden anlaşılamaz, havada kalan böyle alakasız, ilgisiz şeyler gibi kalır. Ee, bu toplumların e, ticaretle zenginleşmesi sonucunda orta sınıfların çıkması. Ee, çiftçilerin, çiftlik sahibi küçük e, üreticilerin mülklerini satmak zorunda kalıp e, fakirleşmesi, yoksullaşmasıyla o insanların taleplerini, o halk kesimlerinin taleplerini e, adil, adalet taleplerini ifade edecek e, yönetim tarzlarını, yöneticilerin ortaya çıktığını görüyoruz e, bu mitolojinin altındaki yapıya baktığımızda. E, dolayısıyla hukukun aynı zamanda taleple bağlı olduğunu anlıyoruz bu mitolojik e, altyapı e, ilişkilerinde. Yani e, ne zamanki alt e, yoksul, yoksun sınıflar, orta tabakalar, aristokratisi karşısında, zenginler karşısında, hak talebinde bulunmuş, işte o zaman Solon çıkmış, e, o yetmemiş, Gleistenes çıkmış, o e, oy etmemiş, e, Perikles çıkmış. E, bütün bu süreçlerde Atina demokrasisinin, Atina hukuk sisteminin bu taleplere bağlı olduğunu görüyoruz aynı zamanda bu mitolojinin altında. E, dolayısıyla ben hani mitolojiyi bugünümüzü anlamak için de bir vasıta olarak görüyorum. E, onun için de bu e, e, temistike konusuna böyle bir çerçevede bakmak istedim bari son bir şey, bir cümle kurmak ister misiniz? Süremiz doldu Halif'cığım. E, son cümleyi söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. E, e, erkek tanrılarının ortaya çıktığı dünyalar, şiddet dünyaları. E, bütün kasap, cellat e, ne kadar e, şey var hepsi erkek bunların. Kadın, cellat. İşte kadın kasap e, yok. <gülüyor> yani dolayısıyla e, şiddetin ortaya çıkması e, bizim uygarlaş, uygarlaşma dediğimiz aslında büyük bir sınıf savaşının, e, katliamların, büyük e, e, zulmün e, de ortaya çıkması e, e, e, erkek egemenliğinde ortaya çıkmış. E, bu Erkek şiddetinden arındırmak e, ve evet. ka kadın tanrıçalara, evet. özellikle horalara, evet. e, horalara söz vermek gerekiyor. Evet, zaten siz burada e, özellikle temsin e, ceza adalet tanrısı tanrıçası olarak cezalandırma yetkisinin olmadığını da işaret ediyorsunuz. Ee, çok teşekkür evet. ediyoruz. Bu o, güzel e, çalışmayı bizimle açık radyoda paylaştığınız için ve bugünün önemine ve bugünün güzelliğine e, denk gelen bir e, program oldu. E, bütün izleyicilerimize yeni bir adalet programında görüşmek üzere deyip hoşça kalın diyoruz. Teşekkür ediyoruz Haluk Yılancı. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.